30 Eylül 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Ve Uzunüllahim in Şeytanın Rajeem Ve Asr. İnne İnsan Husr. Amenu Ve Amenu Salihat Ve Tawasau Bil Hakk Ve Tawasau Bil Sabr. Sadakallahu Lazim. El Hamdulillahi Rabbil Alemin. Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye Birinci bölüm Devamı kaldığımız yerden Devam ediyoruz inşallah Burada birinci bölümde e, ilk muallim Diye tabir ettiği hakikati Muhammediye'yi anlatıyordu Yine aynı izahata devam ediyor Fakat burada Seçkinlere özel bir sır vardır O da budur ki Hak Teala Hazretleri Zümer 69'da Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlandı buyurur. Ayeti kerimede ki Rab tabirinin kullanılmasından anlaşılan rububiyet yukarıda tabir sebebi izah edilen ilk muallimin efendiliğidir. Ve onun alemin en aşağısını ve en yukarısını terbiye etmesi ve halk üzerinde ilk sebep oluşunun tesiridir. Rab terbiye eden ismi itibarıyla bu şekilde ifade ediyor. Şimdi ilk muallim olan halifenin efendiliği ve rububiyeti sabit olunca o halife Hak Teala'nın tenbih yolu üzere buyurduğu fecr 27 ve 28 "Ey mutmainne nefis, Rabbine dön." sözünde kendisine döndürülmüş olandır. Yani mutmainne nefisler o halifeye döner Mutmain olan nefis o halifeye döner. İşte o ilk muallime. Çünkü madde bedenler arzına yayılmış olan nur ondandır. Her şey ondan yaratıldı, halk oldu. Ve o halife ve külli ruh asıldır. Her şey aslına döner. Kaidesince elbette ferin asla dönmesi gerekir. Dolayısıyla nasıl ki her şey o ilk yaratılan birden yaratıldı hakikati de yine Aslına döneceği yer yine orası olmuş oluyor. Ve bin nuri rabbiha yani Zümer 69 Rabbin nuru ile halifeden yayılmış olan nura tembih eder. Ve irci ila rabbiki yani Rabbine dön fecir 28 emriyle de asli olan rububiyeti dolayısıyla bu nurun ona dönüşüne tembih buyrulur. Ve ona dönecek olan nur hayvani ruhtur ki hayvan ve insanın o ruhta müşterek oluşu vardır. Ve bu ruh sebebiyle karanlık kesif cisim nurlanır. Ve insanın hayvani ruhunda üç itibar vardır ki birincisi ölüm ikincisi uyku ve üçüncüsü gaflet halleridir. Ölüm dediğimiz itibar güneşin önüne bulutların perde olmasına ve uyku dediğimiz itibar da güneşin batmasına ve gafletin itibarı da ayın yuvarlağının astronomi bilginlerince manim olan örtmeden dolayı hilal şeklinde görülmesine benzemektedir. Bu iç itibardan, bu üç itibardan her birinin birçok ayrıntıları ve neticeleri mevcut ise de burada hepsinin anlatılması çok uzun olur. Şimdi burada hayvani ruhtan bahsediyor. Ee, yine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de kitabında o da beyan eder. Mesela ruhu ikiye ayırır İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de. Bir sultani ruh, ruhu sultani der. Bir de ruhu hayvani der, hayvani ruh. Yani <gülüyor> insandaki ruhu bu ikiye e, cihetten inceleyerek ele alır, ifade eder. Burada burada da 3'e hayvani ruhu 3 bölüme 3 itibar vardır ki diyerekten açıklıyor. Ve burada şimdi devam edeceğiz. Tabi e, nefs, bitkisel nefs hayvani nefs mevzularına da gireceğiz. H hayvani ruh canlılık. Tabi canlılık yani bu aslında hani anne rahmindeyken insan için ifade ettiğimizde anne rahmindeyken belli bir süreçte e, bedenin kendi iç mekanizmasıyla oluşturduğu bir e, şeydir bu hayvan ruhtan kasıt edilir. Canlı. can dediğimiz evet. canlılık yani hayvan ruhtan kasıt o. Evet. Sultani ruhtan kasıttan da işte Allahu Teala'nın ben ruhumdan üfürdüm dediği ruh kastedilmekte orada da. Sultani ruhtan. o mana kastediliyor. Yani ruhlar aleminde nasıl ki bütün ruhlar <Gülüyor> halk olmuştu, yaratılmıştı oradan peyda pey bu dünyaya gönderilmekte. Burada kastedilen de sultani ruh. Şimdi burada kişisini karıştırmasınlar diye söyledi. Tabi ayrı ayrı bunları ifade, tabii ayrı ayrı ifade etmiş olduk. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de bunu ikiye ayırmış. Yani anlaşılabilsin diye hayvani ruh, sultani ruh diye ifade etmiş. Ve şimdi burada az aşağıya indiğimiz zaman detayla gelince ben ön bilgi olsun diye açıklama yapıyorum. Nefs Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri'nin izahatlarından anladığımız burada ifade edeceğiniz şimdi nefsin mertebelerini de dile getirecek nefs ruh ile girift bir halzedir. Bu hakikati böyle düşüneceğiz. Yani nefs ayrı, ruh ayrı diye öyle bir şey yok. Nefs, ruh latifleştikçe bu sefer o nefs mertebelerinden de işte safiye nefs dediğimiz mertebe var ya, ona ulaşılmış oluyor. Ruh kesifleştiği zaman ki bunu etkileyen faktörleri dile getirmiştik. Ebedeynlerden alınan genetik faktörler yetiştirilme tarzı, kişinin tabiatı, fıtratı vesaire unsurlar bunlardan aldığı özellikle birlikte de e, dine, dini bilgilere e, uzak olması hasebiyle tamamen nefsine düşkün bir hayatı yaşayana da ne diyoruz? emmare nefs. Emmara nefs mertebesi diyoruz. Bu saflaştıkça işte safiye nefs mertebesine kadar çıkmış oluyor. Aslında bunlar ruhun e, kesiflikten latifliğe doğru seyri olmuş oluyor yani temizlenmesi oluyor. Nefs ve ruhu bu şekilde anlayalım. Birbirine girirt bir haldedir. Ayrı ayrı parçalar değil. Ruh çıkarken nefsini çekiyor. Muhakkak. Çünkü nefsimiz bu dünyada bize eşlik ettiği gibi ahirette de bize eşlik edecek. Cennet ortamında da cehennem ortamında da nefs insandan ayrılmıyor. Çünkü ruhla dediğimiz gibi girirt bir halde bulunan bir özellik. Devam ediyoruz burada. Bundan sonra bilmelisin ki imam yani önder Gayip olduğu vakit onun makamına veziri geçer. Yani imam orada ortada meydanda bulunmazsa o zaman o makama onu temsilen ne geçer? Veziri geçer. O vezir gecede ay gibi memleket üzerine feyz verir. Fakat vezirin maddesinin feyzi ve onun feyz verişi mutmainne nefsin maddesine perde olan bitkisel nefse bakarak feyz verse de imanlığın feyz verişi gibi değildir. Tabi imanın e, feyzi ve muamelesiyle vezirin feyzi ve muamelesi bir değildir. Vezir imanın olmadığında onun makamına e, vekaleten e, vekil olarak bak, bakan kimse olduğu gibi diyor. Şimdi açacak mevzuyu. Bilinsin ki insanda tabii nefs ve bitkisel nefs ve hayvani nefs vardır. Şimdi nefsi de burada üç kategoride El alıyor. Tabi nefs, bitkisel nefs ve hayvani nefs Tabi nefs cismin parçalarını birbirinden ayrılıp dağılmaya bırakmayan bir kuvvettir Ve bitkisel nefs cismi 3 ebada yani boy ve genişlik ve derinlik ve altı yöne çekip büyüten bir kuvvettir Ve hayvani nefs cisme tercihte bulunma ile hareket veren bir kuvvetten ibarettir ve tabi ve bitkisel nefs bütün hizmetkarlarıyla beraber hayvani nefse hizmet ederler. Ve her birinin hizmetlerini ve vazifelerini burada saymak ve izah etmek uzun olur. Detaylarını isteyenler tahkik ehlinin eserlerini ve bilhassa İbrahim Hakkı Hazretlerinin ile Mahmud Şebüsteri Hazretlerinin Miratül Muhakkikin ismindeki eserini incelesinler. Şimdi bunlardan başka insani nefste kazanacağı sıfatlar itibariyle yedi mertebe vardır ki bunlar da emmare nefs, levvame nefs, mülhime nefs, mutmainne nefs, raziye nefs, marziye nefs, kamile yahut bakiye nefs ki bazı ehlullah da buna safiye nefs ismini vermişlerdir. Her bir alttaki mertebe kendi üstündeki mertebenin perdesidir. Şimdi emmare, levvame ve mülhime mertebelerinde olan nefslerde hayvani sıfatlar mevcut olduğundan itidal ölçüsünün dışına çıkarlar. Tekrar ediyorum burayı. İnsanların bir bulunduğu mertebe bu üç mertebedir. Bu üç mertebenin ötesine geçen mutmainne nefs mertebesine geçen azınlıkta. Az bir insan grubu ancak geçebilir burada ehlullah dediğimiz kısım. Demek ki insanların bir çoğunluğu bu üç mertebenin birinde bulunuyor. Bir çoğunluğu. Neymiş bunlar? Şimdi tekrar ediyorum orayı. Şimdi emmare, levvame ve mülhime mertebelerinde olan nefislerde hayvani sıfatlar mevcut olduğundan itidal ölçüsünün dışına çıkarlar. İşte bu mertebelerde olan insanlar itidalde durmaz. İtidal ölçüsünün dışına çıkarlar. Mutmainne nefis mertebesi ise bunların tersi nedir? Çünkü kurtuluş mutmainne de. Bu mertebe bütün muamelenelerinde itidale yakındır. Şimdi yemeye ve içmeye yatkın olan bitkisel nefs ki bunda tabii ve hayvani nefs ve diğer nefisler dahildir mutmainne nefsin maddesine perde olur. Evet yeme içme işte hayvani e, nefsten kastedilen insanın nefsani istek ve arzuları doğrultusunda yaşayan kişi e, bu üç mertebeden birinde oluyor. Nefsi emmare zaten en düşük nefis mertebesi biliyorsunuz. Emreden nefis diyor artık. Yani kişi orada e, ilahi hitabı, ilahi yasakları hiç düşünmez. Kale almaz, umurunda dahi değildir. Hayvanca yaşar nefsi emmare. Nefsi levame bunun bir üst mertebesi. Müslümanların bulunduğu mertebe. Buradan başlar öyle diyelim Çünkü levmeden yani kınayan nefis anlamına geliyor Zaman zaman Allah'ın emir ve yasaklarına yönelir Yaptığı hata ve kusuru anlar Tövbe istiğfar eder Fakat zaman zaman yine bu hayvani nefsin düşkünlüğüne uyar Şeytanın bir takım vesveselerine kandırmalarına uyar ve bu şekilde yine nefsine dönük bir amellerde bulunur, icraatlarda bulunur, düşüncelerde bulunur, neyse. Fakat bu bir süre sonra tekrar bir e, uyanışa geçiyormuş gibi bir hal olur. <gülüyor> tekrar tövbe istiğfar eder, ha, halinden pişmanlık duyar. Ama bu geliş gelişleri sürekli yaşar. İkzak çizer. Tabii ki çizer. Bir Allah'ın emrettiği çizginin dışına çıkar. Bir anda e, tövbe istiğfar eder. Ne yapıyorum ben kendime gelmem lazım der. Fakat bu düşüş ve çıkış... Bu şekilde devam eder ki buna işte nefsi levvame levmeden, kınayan nefis mertebesi deniliyor. Bunun bir üst mertebesi mutmainne nefis mertebesi mülhime, oluyor. Şey pardon, mülhime nefis mertebesi oluyor. Mülhime ilham alan nefis. Burada ilham alan nereden ilham alan? Şeytandan da alıyor, ilahi cihetten, melekten de alıyor, Allah'tan da Yani henüz bir korunmuşluğu yok bu nefsin. İlham al, ilhama açık, ama şeytani ilham, ilhamlara da açık. Meleki ilhamlara da açık. Ruhya, bu kişi ruhlara da açık, hayvanlara da, eşyaya tamam açık. Tabii, açık. Burada bütün cihetten ilham almaya açık olması hasebiyle bu nefis mertebesinde tabii ki levvame nefis mertebesinde olan insanın ahvalinden daha e, ona göre kıyas edilecek olursa daha itidal üzere bir e, hareketi olduğu görülür. Ama velaki bu da henüz kurtulmuş değildir. Çünkü mülhime nefis mertebesi de uzun. Bunu mülhime nefisle alakalı yazdığımız makarede anlatmıştık. Mülhime nefis mertebesi skalası çok geniş. Mesafesi çok uzun. Kimi insanlar mülhime nefis mertebesine ulaşmış olsalar dahi ömürleri boyunca buradan öteki tarafa adım atamazlar. Mutmanlı nefis mertebesine geçemezler. Mülhime nefis mertebesi öyle bir yer ki aşağıya da düşülür. Levame nefse ve hatta emmare nefis mertebesine dahi düşülebilir buradan düşme ihtimali var. Düşer tekrar çıkar. Kaygan. Kaygan, kaygan bir zemin. Çok kaygan bize mi? Düşer tekrar çıkar veyahutta mülhime nefis mertebesinde kendini muhafaza etse, korusa dahi bu çok uzun bir e, güzergahtır. Dolayısıyla kimi insanların buna ömrü kifayet etmez. Bu mülhime nefis mertebesinden çıkıp da mutmainne nefis mertebesine geçiş yapamazlar. Bu mutmainne nefis mertebesine adım atılırsa ki işte o nefis mertebesi korunmuşların bulunduğu mertebedir. Salihlerin olduğu mertebedir. i̇bn Arabi Hazretleri e, kitabında izah ediyor. Hani bu korunmuşluktan bahsediyor ya. Şeytanın artık e, vesvese veremediği, ilham veremediği yere gelinen nokta işte mutmanne nefis mertebesidir. Mutmanne nefis mertebesine gelen kişiye artık şeytan e, ilham edemez vesvesede bulunamaz. Hakkı ve batılı net bir şekilde ayırır haldedir. Mutmanine nefis mertebesine gelmiş kişi. Ve bunun ölçülerini, bu salih olmanın öz özelliğini ve ölçülerini Muhittin İbn Arabi Hazretleri belirtiyordu. İşte farzları yerine getirmekte asla tereddüte düşmez. Haramlardan kaçınmakta asla tereddüte düşmez. Mekruhları Me, e, mekruhlardan uzak durmakta asla tereddüte düşmez şüpheli olan şeylerden işte ifade ettiğimiz harama şüpheli olan şeyler dediğimiz zaman harama yakın şüpheli olan şeyler ve helale yakın şüpheli olan şeyler var ya bunların tamamını e, bu şüpheli olan şeylere düşmekten şüpheli olan şeyleri yerine getirmekten ya da onları yapmaktan e, imtina eder ve bunlarda da tereddüte asla düşmez işte bu mertebede olan kişi Salih kişidir. Yani Şeytanın, cinlerin Vesvesesinden korunmuş kişidir Buyurmakta muhtiniknalar bazıları Dolayısıyla bu kişi Mutmainle nefis mertebesine ulaşmış kişi Korunmuş kişi oluyor sigara, sigara içer mi? İçmez. İçmez. Sigara çünkü Daha önceki sohbetlerimizde de beyan ettik. Sigara evet. yani, Kişi mutmainle nefiste Neyle mutlu olmuştur? Allah'la mutlu olmuştur. Muhakkak. Evet. Allah'la mutlu olmuşsa onun başka hiçbir şey mutlu etmemesi gelir. Sigara ehlullah'a göre, hakikati bilen ehlullah'a göre haramdır. Hı, eyvallah. Bu cihetten hakikate vakıf olmayan ama dini bilgileri yerli yerine koyup insaf ile hareket eden kişiye göre de mekruhtur. Evet. Ne dedi Muhittin i̇bn Salih kişi mekruhtan uzaktır. Evet. Mekruh'u yapmamaktan, mekruh olan şeylere yönelmemekte asla tereddüt etmez dedi. Cinlerin şeytanların vesvesesinden korunmuş salih kişi. E bir, kişi, bir insan sigara içiyorsa demek ki bu hala şeytandan cinden ilham alıyor demektir. Korunamıyor, Korunamıyor. demektir. O zaman onun mutmainine nefis mertebesine gelmiş olması mümkün değil yani. Lazım. Dolayısıyla buradan neyi de anlıyoruz? Evet. Günümüzde bazı şeyhler var mı? Mülfik denilen kişiler var mı sigara içen var bu adamların nefis mertebesi mülhime üstüne geçmemiş Aynen. net bir şekilde bunu bu şekilde ifade edebilirsin <gülüyor> kim ne derse desin bu konuya itiraz edenler olacaktır çeşitli e, sözler söyleyenler olacaktır hakikat, ve ortada. Ve değil, değil. hakikat ortada Tabii, hakikat ortada hakikat ortada yani mülhime nefis mertebesini asla ve kata geçmemiştir bir sigara içen insan bunu net bir şekilde ifade edelim mutmainliğe adım atmamıştır <gülüyor> zaten o sigarayı isteyen nefis emmare istiyor çünkü eşyadan alıyor emmareye ne demiştik eşyadan zevk alıyor bunu tabi defaatle bunu ifade ettik makalelerimizde de yazdık sohbetlerimizde de ifade ettik sigarayla alakalı bu, bir, bir kere daha böyle beyanatta bulunmuş olduk evet devam edelim şimdi şimdi emmare levvame ve mülhime mertebelerinde olan nefislerde hayvani sıfatlar mevcut olduğundan itidal ölçüsünün dışına çıkarlar Mutmanine nefis mertebesi ise bunların tersinedir. Bu mertebe bütün muamelelerinde itidale yakındır. Şimdi yemeye ve içmeye yakın olan bitkisel nefs ki bunda tabi ve hayvani nefs ve diğer nefisler dahildir. Mutmanine nefsin maddesine perde olur. Ve bunların hepsine feyiz yukarıda izah edildiği üzere ilk yardım edici olan halife ve imamdan gelir. İlk yardım edici olan halife ve imam. Hakikati Muhammediye dedik ya. İlk muallim. Oraya, oraya yaklaşıyor. O gayip olduğu zaman, o gayip olduğu zaman, görünmez olduğu zaman onun vekili ve veziri olan kimseden gelir. İse de o görünmez oldu, onun zuhuru ortaya çıkmazsa, perdelendiyse o zaman onun vekili ve veziri olan kimseden gelir. İse de vezirin alışı halifeden olup zatından olmadığından onun feyzi Güneşten ışık almak suretiyle yeryüzünü aydınlatan aya benzer. Ay. Ay. Aziz Allah c.c. Ve ayın aydınlatması tabii ki güneşin aydınlatması gibi değil. Ay. ve her ikisi yani imam ve vezir gayip olduğu zaman şimdi imam ve vezir de gayipse İmam kayıp olduğu zaman vezirden alıyor dedik. İmam ve vezir kayıp olduğu zaman şeriat hükümleri ilimlerinin yıldızları mesafesinde olan fıkıh alimleri onların makamına geçer. Evet imam da kayıp, vezir de kayıp. ikisinde zuhuratı gelmiyor. O zaman onun yerini ne oluyor? Şeriat hükümleri ilimlerinin yıldızları mesafesinde olan fıkıh alimleri onların makamına geçer. Ve gece karanlığında bunun hükmü nedir? gece karanlığında yıldızlar yeryüzünü aydınlatamadıkları ve karanlığı gideremedikleri gibi o fıkıh alimleri de gece karanlığına benzeyen hayvani nefsin ve yırtıcı nefsin kahrına ve yırtıcı hayvanlara mahsus olup insanlarda gözüken kuvvetlerin istilasını gidermeye güçleri yetmez. Evet bu fıkıh alimleri ne yapar? Bu insanlardaki bozukluğu düzeltmeye güçleri yetmez bu sefer diyor. Çünkü onlar yalnız harf ve ses ile hükümleri tebliğ edebilir, manevi tasarruflara kadir değildirler. Yani bunların harf ve sesle hükümleri tebliğ eder, yani kişilerin kulaklarına seslenmiş olurlar. Ama imam ve vezir kişilerin kalplerine seslenmekteydi. Kalp işitmeyince bir kulaktan girdi, öbür kulaktan çıktı hesabı oluyor işte. Kalp işitmezse sözü, kulağın işitmesi hakiki manada eşitme değildir. da burada saklı. Muhakkak tabii ki. Şimdi sen seçkinlere özel olan bu sırrı iyi düşün ve araştır. Ve bu verdiğimiz düsturu fikren derinleştir ve neticelerini idrak ile. Sen bu çerçevede tefekkür ettikçe gerek dünyevi memleketin ve gerek insani memleketin idaresinde sana ilahi hikmet zahir olur ve açılır. İşte bunları dereye derin tefekkür edersen, gerek iş alanında mahiyetinde çalıştırdığın insanlara karşı yapacağın muameleler hususunda e, dengeyi, itidali korumuş, bilinçli, bilgili bir şekilde hareket etmiş olursun. İster makamın bir fabrikada orada burada yönetici olsun, ister bir iş yerinde mahiyetinde çalışan elemanların olsun, ister devlet dairelerinde çalışıp müdür yönetici konumunda olup mahiyetinde memurlar olsun ister vali ol ister belediye başkanı ol ister devlet başkanı ol. Eğer bu hükümleri bilirsen işte idareni de o şekilde güzel bir şekilde yaparsın ki muvaffak olursun. Ve aynı şekilde memleket idaresinde muvaffak olduğun gibi insan memleketinin idaresinde de yani vücudunu idare ederken de bütün bu melekelerini kullanırken hangi şartlarda ne şekilde hareket etmen gerektiğine dair ince ayrıntılara da sahip olmuş olursun dolayısıyla bu hususta da başarıya erersin diyor ilgisi dolayısıyla demiş bir not düşmüş yeryüzü sakinlerinde senelerden beri hayvani nefsin ve yırtıcı nefsin hüküm sürdüğüne bakılırsa şimdi bu notu düştüğü dönemde de dünya böyleydi hala da böyle ve hayvani nefs ve yırtıcı nefs hüküm sürmekte. İnsanların geneli itibarına baktığımızda zulüm almış başını gidiyor. Bu hem gayrimüslim toplumu içerisinde zaten var. İslam toplumu içerisinde de görebiliyoruz bunu. Yani Müslümanım dediği halde yani Müslümanım dediği halde insanların içerisinde de bu şeyliği görebiliyoruz. Bu hayvani nefsin tahakkümünün altında olduğunu, Müslüman kesiminde. de görüyoruz. Şimdi bunu not duymuş. Diyor ki, yeryüzü sakinlerinde senelerden beri hayvani nefsin ve yırtıcı nefsin hüküm sürdüğüne bakılırsa günümüzde imamın ve vezirin gaip olduğu imamın ve vezirin gayip olduğu ortada olmadığı ve yalnız hüküm alimlerinin geriye kaldığı fakihler ve onların da nasihatlarının etkili olmadığı ve bundan dolayı Hazreti Şeyh-i Ekber'in Ankay-i ismindeki değerli eserlerinde ortaya çıkışına işaret buyurdukları imamın ve Fütühat ı 366. bölümünde beyan ettikleri vezirlerinin yakın bir zamanda ortaya çıkmaları beklenmektedir. Neye işaret ediyor burada? Mehcad. Mehdi aleyhisselam. <gülüyor> Şimdi Muhdin i Arabi Hazretleri 12 tane tek tek imamı zikreder 12.si Mehdi Aleyhisselam'dır evet. yani e, o, buradan da şunu anlıyoruz ki işte o 12. imam gelmedi henüz daha. İşte o zuhur ettiği zaman her şey düzelecek görevde verilmedi ve o imamın vezirleri de olacak evet. tabi e, 11. ciltte yanılmıyorsam 11. ciltte Muhittin İbn-i e, şeyle alakalı Mehdi Aleyhisselam ve vezirleriyle alakalı çok detaylı bilgi vermekte biz şimdi 9. ciltte evet. işliyoruz 11. cilde geldiğimizde o konuları çok detaylıca inceleyeceğiz Vezirlerinden de bahsetmekte Yani o bütün ilimlere Sahip olan vezirleriyle birlikte işi yürütecek Mehdi Aleyhisselam Buradan da anlaşılıyor ki işte bu imamın Olmayışından kaynaklanıyor İnsanların genelinde hayvani ne Dönük bir yaşantı Almış başını gidiyor Her ne kadar işte hüküm alimleri Hüküm konusunda bilgi sahibi olan Alimler insanları uyarsa da tebliğ etse de işte bunlar da çok e, cüzi kısmi lokal bölgelere o tesir şey, edebiliyor. O kendi şey, cemaatine o belki şey diyorlar, her i̇şte belki kendi cemaatine ancak e, tesir edebiliyor. Cemaatinden bir kasım kimseye tesir edebiliyor veya etrafındaki bir takım insanlara tesir edebiliyor. Genel itibariyle insanların çoğunluğu hayvani nefsin tesiri altında yaşamaktadır diyor. Ve tahkik ehlinden bazıları o halifeye dairenin merkezi tabir etti. Evet o ilk muallim halifeye dairenin merkezi dedi. Bu kitabın yazarı olan Hz. şey Ekber der ki Halifeye dairenin merkezi diyenler ne zamanki onun mülkünde adaletine ve mülkünün tamamında takip ettiği yolun ve koyduğu hükümlerin istikametine baktılar. Halifenin vücudu sebebiyle adaletin hasıl oluşundan dolayı o halifeye varlık dairesinin merkezi tabirini yüklediler. Bilinsin ki Cenab-ı Şeyh bu kitabın ön sözünde halife hakkında orta yol üzere olan Medine'sini yani şehrini mamur kıldı buyurmuş idi. Medine'den kasıt İniş ve çıkış mertebelerinin kesişme noktası olması itibariyle şehadet alemidir. Ve halifenin varlıksal vücudu şehadet aleminde taayyün edip ulvi mertebelerden aldığını süfli mertebelere dağıtır ve taksin eder. Trafo gibi halife ulvi mertebelerden aldığını e, mevcudata süfli mertebelere dağıtım yapar. Ve bu dağıtma ve taksimde küfür ve iman ve iyileştiricilik ve bozgunculuk onun indinde eşittir. Bunu daha önceki sohbetimizde de dile getirmiştik. Biz küfür ve iman meselesini iyi kötü güzel çirkin meselesi şeriatın koyduğu hükümden dolayı bu ayırımı yapıyoruz. Allah indinde olması gereken olmakta. Allahu Teala şeriatla bize bildirdiği için şu güzel, şu çirkin şunu yap bunu yapma gibi ayrımları şeriatın belirtmesiyle biz bu şeriat böyle bildirdiği için bu ayrımları yapıyoruz, niteleme yapıyoruz. Ama hakikati itibariyle Allah indinde olması gereken ne şekilde olması gerekiyorsa o şekilde cereyan ediyor. Dolayısıyla bu halife de bu ulvi cihetten aldıklarını küfri aleme yayarken ona göre yaymakta. Bu ayırım mevzu bahis değil orada. Güneşin diğer yüzüne. Aynen. Herkes eşit faydalanıyor. Aynen eşit faydalanıyor. Yani ne şekilde yayılacaksa ona göre yaymakta. <gülüyor> o halde onu bir dairenin merkezine yüklediler ve benzettiler. Ve tahkik ehli ne zaman ki noktadan ibaret olan merkezden çevreye çıkan her bir hattın ve her bir yarıçapın ait olduğu kabise eşit olarak çıktığını gördüler bu çıkıştaki eşitliği adaletin gayesi gördüler. Ve bu manadan dolayı o halifeye dairenin merkezi dediler. Çünkü adaletin bir manası da bir şeyi bir şeye eşit kılmaktır. Bu yüklemede ve benzetmede seçkinlere özel bir sır vardır. O da budur ki dairenin noktası olan merkez o dairenin çevresinin oluşmasında ve vücudunda asıldır. Ve her ne vakit sen bir kağıt üzerinde vücuda getirmek ve çizmek veyahut kağıt üzerinde resmetmeyip de zihninde tasavvur etmek suretiyle bir küre veya daire farz etsen ve takdir eylesen senin için işin başında bir nokta takdiri lazımdır ki o nokta da o kürenin merkezidir. Tabi bir daire çizmeye kalkarsan o noktaya eşit uzaklıkta çizmen lazım ki daire adını alsın. Çünkü geometri usulü bunu gerektirir. Ve her bir noktayı vücuda getirmekle veya farz etmekle mutlaka çevrenin vücudu lazım gelmez. Yani her bir nokta mutlaka çevrenin merkezi değildir. Fakat her nerede bir daire olursa mutlaka onun merkezi olan noktanın vücudu lazımdır. Şimdi geometri usulü üzere bir daire çizilmesinde fail olan vücut, Pergel dediğimiz aletin baş tarafıdır. Ve daireyi çizmezden önce pergelin bacaklarını birleştirdiğimiz zaman onu ikilikten kurtulmuş bir vücuttan ibaret görürüz ki iki bacağı birleştirdiğinde bir yaparsın. Görürüz ki bu hal daireyi çizecek failin vücudu mevcut olmakla beraber henüz meydanda bir dairenin mevcut olmadığına işarettir. Bundan dolayı fail vücut olan hak... Mevcut olmakla beraber alemimiz olan kürenin ve diğer alem kürelerinin taayyünleri böylece yok idi. Allah Teala mevcut olduğu halde onunla beraber bir şey yok idi. Evet, Resulullah Efendimiz'e sahabe-i sorduğunda işte Rabbimiz neredeydi? Allah var idi, idi dediğinde sahabe-i kirama o mevzuya atıf yapıyor burada allah Teala mevcut olduğu halde onunla beraber bir şey yok idi. Tahkik ehli el-an kemakan, yani şu an dahi yine öyledir. Hazreti Manasına evet bu Hz. Ali'ye de atfedilir bu söz. Manasına da ilave ederler. Bu mana sırf vahdeti vücudu ifade etmek içindir. Vahdeti vücudu anlatmak içindir. El-an da öyledir. Hala da öyledir. Çünkü ne dedik? Bütün yaratılmış her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Allah'ın vücudu gibi bir vücut sahipliği yok, hiçbir şeyin böyle bir şey olamaz. O zaman şeye de aykırı oluyor. Vahdeti tevhid meyuslulara aykırı olmuş oluyor. İbn Arabi Hazretlerinin izahatlarından anladığımız ve bu iki ba bacaktan, pardon ve bu mana sırf vahdeti vücudu ifade etmek içindir. Oysa burada Hazreti şey hem vahdeti ve hem de ikiliğin esaslarını ifade etmek için Pergel örneğini verir. Bakın burada çok güzel bir benzetme yapıyor. E, Muhittin İbn Arabi Hazretleri pergelle Pergelin iki bacağını kapattı Teknik Vahdeti anlatmak için Çünkü taayyün alemi ikiliği gerektirir Taayyün alemi ikiliği gerektirir Şimdi taayyün etmiş olan vücutlara göre Pergelin bacakları açıldığı zaman Onun bir olan vücudu iki ayak sahibi olarak görünür Ki bu iki bacak Lütuf olarak ve vücuda getirici olarak Onun açılmış olan elleridir ve bu iki bacaktan biri çizilecek olan dairenin vücudunun merkezi bulunan noktaya mahsustur ki Pergel'in bir ucu sabit olarak o noktaya konulur ki Gayb ve âlâ olan melekut elidir bu Pergel'in bu bacağı Ve bacağın biri de çevreye mahsustur ki o daireyi çizen çevreyi mahsustur ki Mülk ve şehadet eli diye tabir edilir yani Pergel'in başı Hakk'ın vücuduna karşılıktır. Hakk'ın vücudunda gizli olan isimlerin görünme yerlerinin vücuda getirilmesi için o başa bağlı olan etken el ve edilgen el bir diğerinden ayrıldılar. İki bacağı oldu Pergel'in. Etken ve edilgen. Mühendis bir zekâ meselesi. Evet. Birlikten ikilik çıktı. Gayb ve melekut eli pergelin merkezde sabit olan ayağı mesabesindeyken mülk ve şehadet alemi eli de pergelin hareketli olan çevresi dediğimiz eli çizen diğer ayağı mesabesindedir. Şimdi merkezde sabit olan ayak çevrenin çizilmesini emreder. Allah'ın emri. Ve mevcudatlı alakalı mevzuyu izah ediyor şimdi açıklıyor şimdi merkezde sabit olan ayak çevrenin çizilmesini emreder ve diğer ayak ise merkezden çıkan bu emir üzerine çevreyi halk eder ve takdir eder çizer daireyi bundan dolayı ayağın biri emir için ve diğeri halk içindir yaratılmış bir emir Diğeri de yaratılmış halk içindir. Ve pergelin başı ise pergelin başı ise emir ve halkı ihata etmiştir. Nitekim ayeti kerime de Nisa 126. Allah Teala her şeyi ihata edicidir buyrulur. Ve aynı şekilde Meryem 9. Sen bundan evvel bir şey değilken ben seni halk ettim. buyrulur. Nitekim ''Daire evvelce mevcut değilken, pergelin her iki ayağına hakim olan baş, onu halk etmiş ve takdir eylemiştir. Şimdi pergelin merkez eli, fezada mesafeler kat etmeyip hareketten pak ve sabit bir halde durur. Merkezde duran pergelin eli ve dairenin çevresini çizen el ise fezada mesafeler kat ettiği için hareket eder.'' Ve bu hareketten bizim alemimiz ile sonsuz şehadetsel alemlerin tayinleri vücut bulucu olur. Bundan dolayı bu verdiğimiz esaslar doğrultusunda iyice düşün ve tetkik et. Allah Teala senin akıl ve ruh ve kalp gözünü nurlandırsın da bu işaretlerden ne gibi şeyleri murat ettiğimizi anla. Ben sana bu düsturu beyan etmekle derin düşünme yolunu gösterdim. Ve eğer halifenin eserlerini teftiş ve onun özelliklerini araştırıp tetkik eylesem ve bunlara benzeyen birçok lakaplarını söylesem Pelgel örneğinde olduğu gibi Büyük bir kitap yazmak lazım gelirdi. Diğer sonradan olanlar arasında, arasından onun şerefine ve onun güzide oluşuna işaret etmek üzere az sözle çok şey anlatma yoluyla bu kadarıyla yetindim. Mesela halifeye alemin kalbi lakabı da verilebilir. Ve kalp manasına yüklendiğinde benzerliğin izahı budur ki insan vücudunun fiilleri ve hareketlerini ortaya getiren şey hatıralardır. Kalp kendisine ulaşan hatırayı aldıktan sonra o hatıraların türüne göre beş duyudan her birerlerine onları dağıtır. Ve insan beş duyusunu kullanmak için azalarını hareket ettirir. Örneğin kalp sağ tarafa bak der. İnsan başını çevirip o tarafa bakma duyusunu kullanır. Veyahut kalp şu meyvenin lezzetine bak der İnsan elini hareket ettirip o meyveyi ağzına alarak tatma duyusunu kullanır İşte diğerleri de buna kıyaslanabilir şimdi halife de Cenab-ı Hak'tan ulaşan bir emri alıp duyular mesabesinde olan meleklere verir İşte halife de ne oluyor Allah'tan aldığı bu emri alemde hükmünü icra ettirmek üzere ilgili görevli meleklere dağıtımını yapıyor ve melekler de azam hesabesinde olan alemin taayyünlerini gereğine göre harekete geçirir. Halifenin buna benzer lakapları pek çoktur. İlahi arifler marifet kapasiteleri derecesinde onları bulup halifeye yüklerler ve bu lakaplara yağ Beylerler Evet birinci bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci bölüm. Hazreti Şeyh-i Ekber... Halife tabir edilen külli yani bütünsel ruhun mahiyeti ve hakikati hakkında kerem sahibi alimlerin türlü ihtilaflarını beyan ederek buyururlar ki. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Daha önceki sohbetlerimizde de hep beyan ettik. Burada mesela külli ruh tabirini kullandı. O ilk muallim işte hakikati Muhammedi, külli ruh, e, aklı evvel gibi tabirlerle kullandığımız mevzuyu felsefeciler akıl yoluyla bu yaratılışın başlangıcına ya da yaratanı bulmak maksadıyla yaptıkları yolculukta dedik ya daha önceki sohbetlerimize de beyan ettik ancak buna ulaşabilirler yaratılan o ilk şeye o cevhere ki biz buna dedik hakikati muamme değil bir cihetten bir cihetten ne dedik külli ruh dolayısıyla o ulaştıkları e, hakikate bunlar işte ilah Tanrı ismini koymuşlardır. Bunun ötesine çünkü geçemezler. Yani felsefe yoluyla bunun ötesine geçemiyorlar. O ilk yaratılanın her şeyi o ilk yaratılandan var olduğu için Teala ne dedik? İki çeşit yaratım yaratır. Bir, sebepli yaratır. Bir de sebepsiz yaratır. İlk yarattığı şey sebepsiz yaratmadır. Hakikati Muhammed'i. Ondan sonra sebepli olarak ondan sebep kılarak diğer mevcudatı yarattı. Dolayısıyla bu işte felsefecilerin varmış olduğu varış noktası, nihai varış noktası burası oluyor işte. Külli ruh diye ifade ettiğimiz ya da hakikati Muhammediye diye ifade ettiğimiz o ilk cevheri ancak akıl yürütme yoluyla bulabiliyorlar. Ama orada da hataya düşüyorlar. Hangi hataya düşüyorlar? Ona ilah, tanrı ismini vermekle hataya düşmüş oluyorlar. Halbuki o da yaratılmıştır bunda parantez içinde belirtmek istedim ki tefekkürlerde ona göre tefekkür ediniz. Bu alimlerden bazıları o ruha ferttir ve tektir. Yani o külli ruha fertir ve tektir. Yani bir ikincisi yoktur. Onun vücudu yer tutucudur. Yani fezada bir yer işgal eder. Kendisi iki zamanda daimi kalmayan araz türünden olmayıp zamanlarda daimi olan cevherdir." dedi. Alimlerden bir kısmı Şimdi alimlerin bu konudaki görüşlerini Ele alıyor bu hakikati Muhammediye hakkında e, Görüş beyan edenlerin Görüşlerini tek tek ele alacak Burada araz ve cevher e, Kelimelerini kullanıyor Kısaca e, bilgi vermek istiyorum ki Araz ve cevher hakkında Kafamızda tefekkür ederken bu manalar Dahilinde tefekkür edelim Cevher Esas şey anlamına geliyor Yani maya, öz Kök ee, varlığıyla sınırlı olmayan rahmani nefes nefs, rahmani nefs e, anlamlarını da taşıyor cevher varlığı başka bir şeyin varlığıyla sınırlı olmayan anlamlarını da taşıyor cevher araz ise kendi başına var olmayıp varlığı bir cevhere bağlı olan aslından olmayıp değişip ayrılabilen hal sıfat durum anlamlarını taşıyor bunu da araz ve cevherin ne anlama geldiğinde ifade ettik şimdi devam ediyoruz ve böyle söyleyenler bu ruhun hayvani cisim ile kaym olan hayattan yani hayvani ruhtan başka bir şey olduğunu ve hayat ve ilim ve sem ve basar ve diğerleri gibi ilahi manevi sıfatları taşıdığını düşündüler bir grup ve alimlerden bir sınıfta idraklerin mahallerine yani cisminde mevcut olan dima kalp, kulak ve göz gibi azalara mahsus olduğunu ve Allah Teala Hazretlerinin bu idrakları cismin bu gibi mahallelerine tutturduğunu ve bu idrakların devamlılığının ruhun devamlılığı ile bulunduğunu ve ruh cesetten ayrıldığı vakit bu ruhun gitmesi sebebiyle idrakların dahi beraberce gittiğini düşündüler. Ve yine alimlerden bir sınıf bu ruhun Bedenin parçalarına bağlanan latif bir cisim olduğunu ve su bir yüne veya yünden mamul bir kumaşa nasıl nüfuz ederse ve dahil olursa o ruhun da öylece bedenin parçalarına nüfuz ettiğini ve dahil olduğunu ve cisimde ruha mahsus bir mahal olmadığını düşündü. Burada ruhun mahiyeti hakkında alimlerin ifadelerini tek tek ele alıyor. Ve alimlerden Abdülmelik bin Habib dahi dedi ki, Ruh, cisim suretinde bir latif surettir. Cismin içinde bulunduğu halde, cisim gibi onun da iki gözü ve iki kulağı ve iki eli ve iki ayağı vardır. Bedenin her bir uzvuna ve parçasına karşılık olmak üzere o latif olan surette de bu uzuv ve parçaların benzeri mevcuttur. Ruhta da, da aynısı mevcuttur nasıl ki cismi bedenimizde göz kulak elimiz ayağımız var ruhunda öyledir diye ifade etti diyor İşte bu beyanlardan anlaşıldığı şekilde bahsedilen alimler ruhun araz olmasına olmayacak bir şey gördüler yani ruh araz türünden olamaz dediler yani kendi araz dedik ya kendi başına var olmayıp varlığı bir cevhere bağlı olan şey dedik bu şekilde olamaz dediler yani ruh araz türünden olamaz dediler. Şimdi bu beyanların sahiplerine denildi ki bundan yani ruhun araz olduğuna hükmetmekten engelleyen şey nedir? Onlar cevaben dediler ki işin aslında ruhun araz olması bizim indimizde uzak görülen bir şey değildir. İlahi kudret indinde bu mümkündür. Ve lakin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefli sözünde işittiğimiz mana bizi bu ruhu araz saymaktan engelledi. O hadis-i şerif şudur. Ruhlar nimetlenir ve azap duyucu olur. Çünkü onlar bakidir. Hadis-i şerifte böyle buyuruyor Resulullah Efendimiz. Mealindedir. Oysa bu iki sıfat yani arazın sıfatından değildir. Çünkü ruh araz olduğu halde nimetlense ve azap duyucu olsa mananın mana ile ve arazın araz ile kaim olması lazım gelir çünkü nimet ve azap birer arazdır çünkü geçici olabilir bunların bağlanması için bir cevhera ihtiyaç vardır ruhun araz olduğunu kabul edince bir araz diğer araz ile kaim olmuş olur bu ise akıllı olanların çoğu indinde aklen muhal olan bir şeydir oysa şeriat muhal olan bir şey getirmemiştir belki mümkün olan şeyi be beyan etmiştir böyle olunca ruhun arazın gayri olması icap eder arazdan başka bir şey olması Aa, Değildir. ruhun bakası hakkındaki ikinci hadis yani <gülüyor> onlar bakidir sözü onun araz olmasına aykırıdır aklın delili onu bozar çünkü ruh araz olsa Arazların baki olması Mümkün olurdu Çünkü arazlar iki zamanda baki kalmaz Her bir zamanda yenilenir Ve ruh da araz olursa eğer Her bir zamanda yenilenmesi gerekir Ve bu şekilde de Bu söze göre Her bir canlı için zamanların adedince Adetlenmiş ruhlar olması icap eder Çünkü arazın maddesi Üzerinde bulunduğu zamanlardır Yani Arazi ortaya çıkaran zamandır. Oysa bunların hepsi batıldır. Yani ruhun cevher olmadığını düşünen kimsenin delili de cevherin benzerliğidir. Yani o kimse fiirde ve özellikte ruh cevhere benzer midir değil midir? Bu benzerliğe bakar da der ki eğer vahid yani bir olan cevherin bir ruh olması caiz olsaydı her bir cevher ruh olurdu. Ve akıl meselesinde yani akıl cevher midir değil midir diye bahis konusu olan meselede getirilen delil aklın cevher olduğu davasının batıl olduğunu ortaya koydu. Ruhun cevher olduğunu düşünen kimse cevherler arasındaki benzerliğe bakıp o benzerliğin akılda olmadığını müşahede ettiğinden aklın cevher olmadığına hükmetti. Ve aklın cevher olması batıl olduğu zaman cisim olması da batıl olur. Çünkü cisim iki veya daha fazla cevherlerin birleşmesinden oluşan cevherlerdir. Yani cisimler basit cevherlerin bir araya gelmesinden oluşan birleşik cevherlerdir. Şimdi akıl bu delile göre cevher olmayınca akla benzer olan ruh da böylece cevher değildir. Ve bir sınıfta düşündü ki ruh kendi nefsiyle kaim ve yer tutmayan yani fezada bir mahal işgal etmeyen sonradan olma bir cevherdir. Bir kısımda böyle dedi. Yani kadim olmayıp sonradan hasıl olan bir cevherdir. Ve bu söz İmam Gazali Hazretlerinin ruh hakkındaki sözlerinden birisidir. Ve bu söyleme göre ruh cismin dahilinde değildir. Ve cismin haricinde de değildir. Ve ona bitişik de değildir. Ve ondan ayrı da değildir. Ve ruhun bu özellikleri yer tutmamasından yani fezada kendisine mahsus bir mahalli işgal etmemesinden dolayıdır. Ve bu boşlukta yer tutuculuğunun olmaması da ruhun cisme bitişikliği ve ondan ayrı oluşu için geçerli bir şarttır. Yani madem ki ruh fezada kendisine mahsus bir mahalli işgal etmemek özelliğini taşıyan bir cevherdir, şu halde onun bağlandığı şeyin dahiliinde olmaması Ve bağlantısı dolayısıyla ondan hariç de olmaması lazım gelir Bundan dolayı bitişme ve ayrı olma esasları için Boşlukta yer tutuculuğunun olmaması Bu hükmü geçerli ve sabit kılan bir şart olur Nitekim bir odada beş mum yakılsa Beşinin ışığı da odanın her noktasına yayılır Her birinin ışığı kendisine mahsus bir mahal işgal etmez Yani o ışıkların içerisinde şu birinci mumun ışığı Bu ikinci mumun ışığı diye ayıramayız birbirinin içine, içine girdi ve bu ışıklar ayrıca birer mahal işgal etmek için bir diğerini engelleyici olmazlar ve bu sözün sahiplerine itiraz olarak denildi ki ruh bir şeyden ve onun zıttı olan diğer bir şeyden hali değildir yani biz ruha ilim ve cehalet ve saadet ve şekavet gibi şeyler isnat ederiz İlim ve saadet birer şeylerdir ve cehalet ve şekavet dahi onların zıttı olan şeylerdir. Bundan dolayı ruh bu ve benzeri şeylerden hali değildir. Ayrı değildir bunlardan. Ya öyledir ya böyledir. Onlar cevaben dediler ki, Ruh işin aslında bu şeylerden aridir ve o soyuttur. Ruha bir şey veya onun zıttı isnat edildiği zaman o isnat edilen şeyin vücudu için şart kılınmış olan bir şartlılık vardır. Örneğin, Ruha saadet isnat edildiği zaman onun geçerli şartı iman ve salih ameldir. Ve onun zıttı olan şekavet isnat edildiği zaman onun geçerli şartı da küfür ve kötü ameldir. Şimdi bu şartların vücudu indinde ruha bir şey isnat olunur. <gülüyor> ve her ne vakit şart ortadan kalkarsa onun ari ve soyut oluşu caiz olur. Nitekim emir ve yasakların geldiği yer şehadet alemi olduğundan saadet ve şekavetin şartları bu alemde sabit olur. Ondan evvel bu şartlar yani iman ve küfür sabit olmadığından ruh soyut alemdedir. Sonuç olarak ruha bir şey isnat edilebilmesi için geçerli şart lazımdır. Nitekim sen madenler hakkında alim değildir, cahil de değildir dersin madenler hakkında. Ve madenlere ilim ve cehalet isnat edemezsin. Çünkü ilmin ve onun zıttı olan cehaletin kaim olması için geçerli şart ancak hayattır. Madenlerde ise hayat yoktur. Canlılığı gözükmez gözle görülür mahiyette. Ve şart bulunmayınca şartlılık da bulunmaz bu bir genel kaydedir. şimdi bu sözü söyleyen ve bu delilleri getiren kimseye şu halde o ruhun araz olmasına mani olan şey nedir denildi o kimse bu soruya cevaben ruha cevher diyen ve onu araz olmasını iptal eden kimsenin delilini getirdi ki yukarıda bahsedilmişti. ve ruha boşlukta yer tutan cevherdir denildi bu defa da Ruha araz diyen ve hem cevherin hem de arazın aklen ve naklen sonradan olduğuna inanmakla beraber O ruhun cevher olmasını iptal eden kimsenin delili getirildi Yani ruhun araz olduğuna delil getirenler cevher olduğunu ispat ettiler Ve cevher olduğunu delil getirenler de araz olduğunu iptal ettiler Bu delillerin getirilmesinden sonra her iki sınıfa hitaben denildi ki Ruhun boşlukta yer tutan bir cevher olması batıl oldu. Araz olması da batıl oldu. Oysa o ruh mevcuttur. Ve o araz ve cevher olmaktan münezzeh olan Allah Subhanahu ve teala hazretleri değildir. Bundan dolayı kiminizin o ruhu cevhere ve kiminizin araza hasetmesi batıl oldu. Geçersiz oldu. Ve bu izaha bakarak bir beşinci mevcut ortaya çıktı ki o da bizim bu kitabın başında bahsettiğimiz şeydir <gülüyor> ve biz bahsedilen sözün hakikatini bildiğimiz halde bahsedilen sözün hakikatini bildiğimiz halde en doğrusu şu sözdür diye bu muhtelif sözlerden birisini tercih etmedik bütün görüş sahiplerinin görüşünü açıkladık ama en doğrusu şu sözdür diyerek bunların görüşünün birini tercih etmedik çünkü sözleri beyan ettiğimiz sırada halife olan külli ruh onun izahından kaçındı. Çünkü bu ruhun mahiyeti hakkında detaylı bir izahat yapıp tatminkar doyurucu bir cevap vermekten kaçındı. Ayet var size ruhtan çok az bir bilgi verilmiştir. Tabi ay ay ayette var. Ee, bunun Resulullah Efendimiz de ruhun mahiyeti hakkında detaylı bir bilgi vermekten kaçındığını beyan ediyor. Çünkü diyor külli ruh onun izahatından kaçındı. E o kaçınmışken biz şimdi burada o sırrı ha. ama burada şunu da söylüyor. Bakın burayı da anlayalım. Resulullah Efendimiz orada genele hitaptan kaçındı. Böyle olmadığını söylüyor. Hayır bakın şimdi ruhun mahiyetinin hakikati hakkında sahabe-i kiramdan bunu idrak edebilecek kapasitede olanlara zaten izah ettir Efendimiz. Ki buradan Muhtin İbn Arabi Hazretleri de bunun izahatını biz de biliyoruz diyor. Ama külliduh genele ifşa etmekten bu mahiyetini açıklamaktan kaçındığı için biz de burada bunun hakikatini açmayacağız diyor. Bunu açmaktan imtina ediyoruz. Ama bu onu bilmediğimiz anlamına gelmez. Veya bilmeyen bütün insanlar bilmiyor anlamına da gelmez. Çünkü Ehlullah'tan bu sır kendisine açılanlar biliyor bu meseleyi köle ruh onun izahından izahatından kaçındı çünkü bu kitabın mevzu bu değildir ve bir şeyden halife kaçındığı zaman ben de ondan kaçınırım bu sebepten dolayı bu bahiste lazım olacak izahları vermedim ve lakin biz bunu bu kitabın dışında anlattık çünkü mevzuya uygunluk dolayısıyla izinli olmuş idim bu hakir şerh edici dahi Hz. şeyh Ekber ve tabi olarak burada onların ruh hakkındaki yüce mezheplerini izah etmekten vazgeçti. Yani abini konukta şerh ederken bunu ben de bunları izah etmekten vazgeçtim. Diyerek bu şekilde izah ediyor. Biz deriz ki ne zaman ki Allah Teala Hazretleri o külli ruhu ne suretle vücuda getirmek gerekti ise o suretle onu vücuda getirdi. Ona dedi ki sen aynasın ve mevcutlar senin ile bana bakar. O külli ruha dedi ki sen aynasın ve mevcutlar senin ile bana bakar. Bunun üzerinde çok tefekkür edelim. Nitekim demişlerdir ki bu hususu işaret eden bir beyt. Bir aynadır alem her şey hak ile kaim. Muhammed aynasından Allah görünür daim. daim. Ve evet. Ve isimler ve sıfatlar bana senden zahir olur. Çünkü insanı kamil yukarıda geçen şerhlerde izah edildiği üzere bütün ilahi isimleri ve sıfatların görünme yeridir. Sen kendi aleminde yani taayyünün aleminde hakkın halifesi ve vekili olarak kendi veçine yani kıblen olan hakikatine delilsin. Çünkü alemin ve Adem'in kesif olan taayyünleri ve onlarda zahir olan eserler, latif olan hakiki vücudun ve onda gizli olan sıfatların ve isimlerin delilidir. Onlarda yani mahluklarda zahir olan şeyler benden sana gelen isimlere ait verişlerden onlara verdiğin şey sebebiyle zahir olur. Benim nurlarım ile onlara yardım edersin. Ve benim sırlarım ile Onlara gıda verirsin Ve mülk ve şehadet Aleminde açığa çıkan Her bir şeyin talep ettikleri sens. Mülk ve Şehadet aleminde açığa çıkan Her bir şeyin Talep ettikleri sens. Kim o? Külliru Nur-u Muhammedi Hakikati Muhammedi imam. Çünkü sen hakiki vücut ile izafi vücutlar arasında çok büyük bir ruhsun berzah geçiş bir, bir cihetten hakiki vücut ile izafi vücutlar varsayılan vücutlar arasında çok büyük bir ruhsun varlıkla gerçek, Tabii, gerçek varlıkla ilimdeki ilmi suretler arasında bir ruhsun tabi onlar onlar senden geçmedikçe bana ulaşamazlar. Yani kapı, kapıda sen varsın. İşte onun için Allah'ı bilmek, tanımak için kapılar Resulullah Efendimiz'i görmeden, onun iznini almadan oradan yola devam etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu manada az önce de size parantez açıp da bir şey ifade edelim dedim ya hani akılcılar, felsefeciler bu cihetten gitmeyenler yani ee, Resulullah Efendimiz'i anlamadıktan sonra Allah'ı anlamanın mümkün olmadığını idrak edemeyenlerin varacağı nokta o kapı oluyor işte. Kapıdan öteye artık geçemiyorlar. Ancak ondan geçip Resulullah Efendimiz'den geçip ondan alınan feyizle yine ondan geçip derken Allah'a giderken Allah'ı tanımak adına yine ondan gelecek feyizle. Onun bizi bilgilendirmesiyle biz o bilgilere ulaşabiliriz. Aynı ay, yansıtı bir aynı. Tabii çünkü o arada olmadan bize bir şey gelmesi mümkün değil bunu iyi anlayın. Burayı tabi bazı anlayamayan insanlar var Müslüman camiadan anlayamayan insanlar var Bu mahiyette o zaman Resulullah Efendimiz'e değer vermiyorlar Aşağı nasıl olur ya o da bir insandı geldi görevini yaptı gitti Onu da aradan çıkart sen Allah'a yönel Allah'tan almaya çalış diyorlar Ya böyle bir şey mümkün mü ya öyle bir şey var mı? O zaman ana'nın kanından olmadan dünyada bu dünyaya transite gelse, gelemezsin. Şimdi bu hakikati anlayamayan insanlar maalesef burada işte bazı vahhabi itikat üzere olanlar burada Resul Efendimizi sanki sıradan bir insanmış gibi gelmiş, görevini yapmış, tamamlamış, gitmiş. O devre dışı. Onun bir hükmü bitmiş gibi ifade etmeye. Ee, anlatmaya gayret ediyorlar. Böyle bir şey yok. Bizim anlayışımızda, bizim itikadımızda, anlayışımızda ona ulaşmadan Allah'a gidilemez. Resulullah Efendimiz'e çünkü kapıda duran odur. O kapıdan geçmedik sürece de Allah'a gidilmez. Zat, Devam ediyor. Zati bir tevhid anlayışı ortaya çıkmış. Tabii, çıkmıyor bu sefer. Oldu. Yanlış anlaşılma ihtimaline karşı demiş bir not düşmüş. Biz deriz ki Alimlerin ruh hakkındaki bu ihtilafları zarar vermeyen ve şeriat rükünlerinden bir rüknü yıkmayan bir ihtilaftır. Çünkü her birisi kendi anlayışında ruhun sonradan olduğunu beyan ediyor. Ve ruh hakkında bu sonradan olmadır hükmü olduğu zaman şeriat hükümlerinin muradı sabit olur. Bundan dolayı bu ihtilaf ile beraber alimler esas müttefiktir. Esas konularda müttefiktir. Ve Allah Teala hepsini ruhun hakikatine ulaşmaya muvaffak eylesin. Yani bu e, meselede de bunların ihtilaf etmiş olmaları, ruhun izahatı hakkında itiraf etmiş olmaları e, şey yapmaz diyor. İman itikadi meselelerinden olmadığı için bunların imanlarını ortadan kaldıracak bir durum mevzuba his değildir. Şeriata muhalif değil. bir durum söz konusu değildir. Evet bu hafta da sohbetimizi burada noktalandıralım inşallah. Ezû billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. <gülüyor> nar. aufil li vel valideyye ve lil mu'minîne vel mu'minâti el ahyâi minkum el emmât. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima ulika. -hak -hak ve halat minim sabğa nasr hakkı bil hakkı ve aladi ila sıratik almustakim ve ala alih hakkı kdrhi ve miktarih alazim. Subhanalazirani. Subhanalazimekani. Yalemu mekani. Ya mekani. Subhanalazirani. El salatu ve selamu aleike ya rasulullah. El salatu ve selamu aleike ya habiballah. El salatu ve selamu aleike ya syyid alavelin ve alaahirin salawatu allahi alayhim ve aleyna ejmain. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha